Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala aliyyü sahbihi ecmain. Efendim bugün dokuzuncu sözü paylaşmayı düşünüyorum. Namaza dair muhteşem bir ders bu ders. Muhtemelen bir programa sığmayacaktır. Ama en azından bugün başlamış oluruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fesumhanallahin hine tunsun ve hine tusbihun. وَلَاوَ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاَشِيَ مَحِينَ تُذْهِرُونَ Üstad Hazretleri Rum Suresinden bu ayetleri serlevha yapmış bu dersin başına. Bu ayetlerde akşama erdiğinizde ve sabaha vardığınızda Allah'ı tesbih edin. Semavatta ve arzda ne varsa Hepsinin hamd övgüsü ona mahsustur. Gün sonunda ve günün ortasına vardığınızda mealinde. Dolayısıyla tüm günü içine alan ve orada tesbih ve hant vazifesini bize yükleyen ayeti kerimeler. Üstad bu ayetlerin vermiş olduğu çerçeve içerisinde burada namazı dair çok önemli sırları bizimle paylaşacak. Biz de onu izleyelim. Ey birader! Benden... Namazın şu muayyen 5 vakti hikmeti tahsisini soruyorsun. Namazın şu muayyen 5 vakti hikmeti tahsisini soruyorsun. Niçin başkaca vakitleri değil, değil de daha işte şeriatın beyan etmiş olduğu şu şu şu vakitlerde namaz kılınacak? Niçin illa da o vakitlerde? O vakitlerin önemi ne diye bir hikmet e, sorgusu var burada. Evet. Namazın şu maiem 5 vakti hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet. Her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi. Azim bir tasarruf ilahiyenin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanatı külliye ilahiyenin birer makesi olduğundan Kadirü'z-Zülcelale o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim Vahsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namazı emredilmiştir. Bir tek cümlede işte çok külli bir cevap vermiş oldu. Zaten bu dersin devamı bunların izahı mahiyetinde. Ama tekrar üst başlık olarak isteyse bunları yeniden ele alalım. Evet her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi. Yani kainatta sürekli bir değişim, dönüşüm e, hakim. Bu günlük olarak da, senelik olarak da, asırlar bazında da ve kainat ölçeğinde, kainatın yaşı ölçeğinde de kendisini gösteriyoruz. Sürekli bir değişim ve dönüşüm var. Özellikle gün içerisindeki bu değişim ve dönüşümün çok kritik, çok belirgin, çok azametli e, değişim ve dönüşümlerinin vakti bu vakitler. Dediğim gibi zahirilerde gelecek. Azim bir tasarruf ilahinin aynesi. Evet bu değişim ve dönüşüm kendiliğinden olmuyor tabii. Cenab-ı Hakk'ın bir icraatı, bir tasarrufu söz konusu. Dolayısıyla bu tasarruflarının göründüğü, tezahür ettiği yer oluyor bu zaman. Ve o tasarruf içinde ihsanatı külliye ilahinin birer mahkesi olduğunda. Tabii yine değişim, dönüşüm Cenab-ı Hakk'ın icraatı. Cenab-ı Hak'ın azametini gösteriyor bir yandan ama diğer yandan da özellikle bize ve hayat sahiplerine müthiş külli ihsanların birer mâkes aynası oluyor. Evet, demek ki üç şey, bu üç vakit, şu bu beş vakit çok önemli değişimlerin ve dönüşümlerin vakti, bu değişim ve dönüşümler icraat ve tasarruf ilahinin muhteşem bir aynasıdır. Diğer taraftan da tam da o vakitlerde kendini gösteren bütün varlığa, özellikle insana ve hayat sahiplerine hitap eden ilahi hediye ve armağanların en yoğun sahne kandide yağdığı vakitler. İşte böyle olduğundan Kadiri Zülcelale o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hatsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Cenab-ı Hak insanı muhteşem bir e, cihazatla teçhiz etmiştir, cihazlarla teçhiz etmiş. İnsanın maddi manevi bütün duyguları kainattan adeta veri topluyor habere. Dolayısıyla Cenab-ı kainattaki sanatını, icraatını insan seviyor, Hayretle, e, takdirle insan bunları görüyoruz. Aynı zamanda bunlar vasıtasıyla tecelli eden muhatap olduğu nimetlere karşı da insan minnet ve şükranla mukabele etmek istiyor. Evet, insanda böyle bir mahiyet var. karşısında böyle bir kainata, böyle bir icrat var. İşte tam da hadi gül bülbül bülbül bül ilişkisi gibi böyle bir kainata böyle bir insan lazım da hayretli, muhabbetli bir nazır, seyirci hükmünde insan. İşte kainatın ve insanın mahiyetiyle birebir örtüşen bir durumla karşı karşıya insan. İşte namazla, özellikle bu beş vakte tahsis namazla insan bu tespih, tahmit ve şükür vazifesini yapabilir. İşte şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Şimdi Üstad burada tekrar bu konuları ele alacak. Önce tafsil, yani geniş anlatıp hepsini sonradan yeniden bu manalarla, bize ders verecek. Ta ki biz bu beş vaktin, niçin bu beş vakte tahsis edilmiş olduğunu anlayacağız. Bunun zımnında da namazın ne anlama geldiğini anlayacağız. Onun da ötesinde insanın varlığını ve kainatın varlığının ne anlama geldiğini anlayacağız. Dolayısıyla çok mühim, çok önemli bir ders bu dokuzuncu söz. Onun için mutlaka derinlemesine tahlil edilip anlaşılması ve anladıktan sonra bu boyayla insanın bakış açısının boyanması, renklenmesi gerekiyor. Bununla kendini, kainatı ve Rabbini insanın tanıması söz konusu olabiliyor. Cenab-ı Hak inşallah anlamayı nasip etsin hepimize. Birinci nükte, namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükürdür. Yani bazen bazı şeylerin manasını kaybediyoruz gerçekten. Niçin yaptığımızı ve bile bilmeden. Tabii yapılması gerektiği için yapılma durumunda olduğumuz bir şey. Hatta bazen geçiriştirilmesi gereken bir angarya hükmünü alıyor. İnsan çok zaman asli manasından kopuyor yaptığı iş ve icraatlarında. Buna ibadetlere dahil. Bir müddet sonra ibadetleri adet haline alıyor insanların. Onun için insanın zaman zaman silkinip hadiselerin arkasını tefekkür edip niçini üzerinde durup dolayısıyla e, asıl gayesi yani bize emrediliş gayesinin arkasında yatan nükteleri insanın idrak etmesi gerekiyor. Üstad da Risale-i Nur'da baştan sona bunu yapıyor. Onun için namazın manasını çok öz bir şekilde burada bize veriyoruz. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih. Evet. Kainat baştan sona muhteşem bir sanat galerisi ve muhteşem icraatlerin mahalli. Müthiş manevralar dönüyor. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hakk'ın azametli icraatını ve muhteşem sanatını insan görüyor. Buna karşısında tesbih makamında, hayretle onun büyüklüğü karşısında onun bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu insanın adeta doğal olarak, tabi olarak, fıtri olarak ağzından dökülmesi anlamına geliyor bu. Evet. Tesbih bu manayı ifade ediyor. Tazim Gene yani bakın azametini idrak, ona karşı huşu, hürmetli bir saygılı bir adeta korkuyla karışık bir kulluk ruhu insanda hasıl gerekiyor. Buna tazim diyoruz. Gene bakın büyüklüğü karşısında insanın ürperti duyması ve şükürdür. Ve de insanın işte kendisine ve etrafındaki İnsanla alakalı bu kadar mahlukata yapılan ikram ve iyiliğe karşı insanın minnet ve şükranla dolması gerekiyor. Bunu da şükürle, hamdla ifade etmesi gerekiyor. İşte bu insanın temel vazifesi, tesbih, tazim ve şükürdür. Evet, insanın temel vazifesine insanın temel ibadeti olan namaz böylece temsil etmiş oluyor. Namazın manası bu demek. Üstad bir kez daha açıyor. Yani... Celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmek. Yani kainata bakıp Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü karşısında sen hem diliyle hem de haliyle bedeniyle Subhanallah deyip Cenab-ı Hakk'ı takdis etmesi. Yani o büyüklüğe biz küçüklerin sıfatlarını yakıştırmanın ne kadar akıldan uzak olduğunu itiraf etmektir. Tesbih etmek. Subhanallah demek. Her türlü noksan sıfatlardan münezzehsin sen diye Cenab-ı Hakk'a Subhanallah diye ifade ediyoruz. Hem kemaline karşı lafzen ve amelen Allah-u Ekber deyip tazim etmek. Diğer taraftan yine işte bu kainattaki bu ihtişamlı sanatları ve icraatları serderken insan allah Ekber demek durumunda kalıyor. Bunu hem diliyle söylüyor, hem de ameliyle, uygulamalı olarak gösteriyor. Evet. El pençe divan duruyor huzurunda. Tam bir tazim Hürmet ifadesi. Hem cemaline karşı kalben ve lisanın ve bedenin elhamdülillah deyip şükretmektir. Cenab-ı Hak'ın lütuflu, ihsanlı tecellileri var kainatta. Aleta bütün kainat baştan sona özellikle zi ve zi hayatlara bir sofra, bir ziyafet hükmünde işte insan bunu görüp hem diliyle hem kalbiyle hem de bedeniyle Elhamdülillah demesi gerekiyor. Namaz işte tam da bu. Demek tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedir. Evet. Tesbih, tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Yani çekirdeği suradığınızda nasıl bir ağaç olur? Halde bu tesbih ve tekbir ve hamd üzerinde insan birazcık tefekkür etse, sadece bu manalar insan namazında yaşamaya çalışsa, Evet o çekirdek ağaç olmaya başlıyordur. Ama insan hiç değilse bu tesbih, tekbir ve hamdi e, aleminde tutması gerekiyor. Buradan anlaşıldığı kadarla yoksa çekirdek kadar bile nasibimiz olmayabilir. Evet. Çekirdek ağacın manasını taşıdığı için Üstad 21. Sözde bu manayı ifade ediyor. Yani herkes namazın bütün manasını, bütün detaylarıyla elbette anlayıp idrak edemez. Fakat nasıl işte çekirdekte ağaç var. Çekirdeğin manası hükmünde olan işte tesbih tekbir, tekbir ve hamd manalar insan düşünebilse sadece namazında onurdan hissesi olur. Bir çınar ağacı kadar olmasa bile maydanoz kadar olur, çizgi işte çekirdek kadar olur ama olur. Ama işte ise insanın bu kadar bir namazda konsantrasyonu olmalı herhalde burada anlaşıldığı kadarıyla. Ondandır ki namazın harekat ve eskârında bu üç şey her tarafında bulunur. Yani tesbih, Subhanallah'la, Allahu Ekber'le, Elhamdülillah'la sürekli namazda aşır neşiriz. Niye? Çünkü bunlar namazın çekirdekleri. Hem ondandır ki namazın, namazdan sonra namazın manasını tekit ve takviye için şu kelimatı ı mübareke 33 defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel hülasalarla tehkit edilir. Evet, Bir pekiştirme uygulanıyor namazdan sonra 33'er defa bu kelimeleri söylediğimiz zaman. Burası son derece önemli. Daussat birinci mülükte namazın manasını bize ders vermiş oldu. Burada şunu da yeri gelmişken ifade etmekte fayda var. İnsan namazda okuduğu elbette tesbihatları okuduğu ayet-i kerimeleri ve duaları manasını bilerek okusa çok daha mühim. Bilmese de, işte çekirdek kadar da olsa onurdan bir hisse alabiliyor. Tabi insanın burada hissesini ziyadeleştirmesi lazım. Ama bu bütün bütün insanı tembelliğe atmamalı. İnsan her şeyi yani öğrenemese bile bir Elhamdülillah'ın manasını öğrenmek ve bunu düşünerek söylemek. Bir Subhanallah'ın manasını öğrenmek ve bunu, düşün, bunu düşünerek söylemek. Bir Allah-u Ekber'in manasını öğrenmek ve bunu düşünerek söylemek gibi son derece kolayca öğrenebileceği bir şeyi de terk etmemeli. Ve hele manasını biliyorsa mutlaka o manaları azıcık hissederek, tadarak, koklayarak bu namazı kılması lazım ki bu nurdan hissesiz ziyadeleşsin. Evet. İkinci nükte, ibadetin manası şudur ki, dergah i ilahiyde abd, kendi kusurunu ve aczini ve fakrını görüp, kemal rububiyetin ve kudret-i samadaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde Hayret ve muhabbetle secde etmektir. Evet. Muhteşem bir ibadet tanımı daha. Evet ibadetin manası şudur ki namazın manasını anlatmıştı birinci nüktede. ikinci nüktede daha geniş olarak ibadetin manasını kulluk ne demek? Bunun manasını anlatıyor üstad. Dergah yani ı ilâhide abd yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kul kendi kusurunu ve az ve nak fakrını görüp insan kusurlu birçok noksanı var. İnsan aciz, insan fakir, insan aciz hiçbir şeye gücü yetmiyor. İnsan fakir, ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değil ama Cenab-ı Hak bunları bizim bazen dilimizle bile istememize fırsat vermeden bizlere ihsan ediyor. Dolayısıyla biz acilimizi ve fakrımızı da hissetmeyebiliyoruz zaman zaman. Hele de zenginsek, hele de sıhhatlıysak. Fakat insan aslında e, mahiyeti az ve fakrla yoğrulmuş. İnsan kusurlu. evet Dolayısıyla dergah ilahide abd kendi kusurunu, abd, kendi az ve fakrını görüp kemal-i rububiyetin ve kudret-i samadaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Evet. İşte kul kendi zaten kusurunu gördükçe kendine bakıyor. Yapamadığı, eksik yaptığı, yarım yar yarım yamalak bildiği, düşündüğü, uyguladığı şeyler düşünüp sonra başını kaldırıp dergâh ilahiyle de ı Hakk'ın azametli sanatını, muhteşem icraatını görüyor. Kendi kusurluluğu yanında cenab Hakk'ın kusursuzluğunu, subhan oluşunu insan anlıyor. Yine i̇nsan kendi acizliğine bakıyor, hiçbir şeye gücü yetme bakıyor. Sonra bütün kainatı, bütün detayları da evirip çeviren ve son derece ince matematik hesaplarla dengesini sağlayan Cenab-ı Hakk'ın icraatını yönetimini, rubiyetini görünce ona karşı yine insanın hayret içerisinde kalıyor. Diğer taraftan insanın kendi fakirliğini görüyor. Bu fakirliğinin önüne mesela bahar kadar sofralar açışını görüyor Cenab-ı Hakk'ın. Bunu sadece kendime değil bütün mahlukata yaptığını görüyor insan. Yine rahmet-i ilahiyeyi hissediyor, anlıyor ve onu muhabbetle ve hayretle huzurunda secde ediyor. Evet. Demek ki ibadetin manası bu. Yani Rububiyet'in saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister. Cenab-ı Hak bütün kainatın bütün detaylarını hem tayin etmiş hem icra ediyor. Bütün kainatı bütün detaylarıyla e, sevk ve idare eden Cenab-ı Hak insanı başıboşu bırakacak değil elbette. Fakat insana bir seçme hürriyeti vermiş. Onun için insana teklif makamında din dediğimiz kural ve kaideler önüne koyuyor. Ve kendisine hem de kainatta hüküm ferma olan bu ilahi icraatlara insanın uymasını istiyor. Yani Cenab-ı Hak'ın kainatı hükmü altına alan kuralları, kaideleri var. Bazen yanlış olarak tabiat kanunları diyoruz buna. Bunlar sünnetullah kanunları. Cenab-ı Hak'ın kainattaki icraatı, icraatının kuralları tabiri ise. Bir de bize teklif makamında gelen Kur'an'la e, muhatap olduğumuz emirler, yasaklar var. Bunların ikisine de itaatimizi istiyor Cenab-ı Hak. Yani bütün kainatın hiçbir şeyini başıboş bırakmıyor Cenab-ı Hak. İnsan da başıboş bırakmıyor. İnsana kılavuzlar, kaideler, kurallar koyuyor tabiri caizse. Fakat insanın kendi seçimiyle bunu kabul etmesini istiyor. Evet. İşte insan bir parçası itibariyle, yani maddesi itibariyle, bedeni itibariyle kainattaki kanunlara uyuyor. Evet. Fakat insan işte teklif makamında serbest bırakıldığı alanlarda da Cenab-ı itati gönüllü olarak kabul etmesi gerekiyor. Böyle bir saltanat böyle bir itaat ister. Rububiyetin kutsiyeti paklığı dahi ister ki abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ...ve eli i dalaletin batılasında münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratının mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile subhanallah ile ilan etsin. Evet Cenab-ı o muhteşem saltanatı itaati istiyordu. Bir nokta daha var ki son derece önemli. Rububiyetin kutsiyeti paklığı dahi ister ki. Cenab-ı Hakk'ın Rab'liğinde icraatında hiçbir kusur yok. Fakat insan zaman zaman kusur görüyoruz. Aslında bu kusur Cenab-ı Hak'ta değil. Bizim bir bakışımızda bir kusur var. Olayların bütün detaylarını göremiyoruz, fotoğrafın tamamını göremiyoruz ya da filmin sonunu görmüyoruz. Sadece o anlık bir anlık bakışla bazı şeylerde çirkinlikler görüyoruz, kusur görüyoruz hatta bazen zulüm görüyoruz. Bu insanın bakışının yanlışlığından kaynaklanıyor. Dolayısıyla rubiyetin kutsi, kutsiyeti, yani tertemizliği, paklı da ister ki apt kendi kusurunu bilip istiğfar ile. Yani bir defa bakışlarını insanın bir kontrol etmesi lazım. Ya da insan bazen işte bu kendi seçimiyle önemli e, zulümlere imza atıyor. Dolayısıyla bunların e, suçunun da insan kendi üstüne alınması lazım. Dolayısıyla kaderi Cenab-ı Hakk'ın temiz ve pak olarak ilan etmesi lazım. Ve Rabbini bütün nekayıştan pak ve müberra. Yani Cenab-ı Hak bütün noksanlıklardan münezzehtir. Ona hiçbir noksanlık atfedilemez. Vehli ehli efkarı efkar arasında münezzeh ve muhalle Ve sapık sapık düşünceler vardır Cenab-ı Hak hakkında da. Cenab-ı Hakk'ı layık olduğu şekilde anlamayan, adeta kendi kafasına göre bir Allah inancı olan insanlar vardır. Tarih boyunca olmuştur. Çok tuhaf düşünceler. Cenab-ı Hak böyle bilmek istemeyecektir elbette. Dolayısıyla kendini olduğu gibi bize tarif ve tavsif edecek e, peygamberler ve kitaplar göndermiş. Ve orada kendini bizzat kendisi bize izah ediyor, anlatıyor, açıklıyor. Evet. Fakat insan yine de sürekli günlük ve gündelik işlerin telaşacı telaşı içerisinde Cenab-ı Hakk'a gerekli şekilde dönüp ona layık bir şekilde onu tesbih edemiyor. Onun için Cenab-ı Hak bunu günde 5 vakit olarak hatta işte ibadet tarzında bakıldığında hayatımızın her anını ibadet etme gayreti içerisinde olduğumuzda Cenab-ı Hak kendisine layık bir şekilde anlama e, durumu dolmuş oluyor. İşte Cenab-ı Hak kendisinin kendisine yakışır bir şekilde bilinmesi için de insanın günde beş defa ve ibadet şeklinde tüm hayatı boyunca kendi gönderdiği Kur'an'ın ve onu talim eden peygamberin anlattığı şekilde bilmesini istiyor. Ve sürekli egzersizlerle de bu mananın insanın aleminde pekişmesini istiyor ki ibadetle emredilmiş. Ve kainatın bütün kusuratının mukaddes ve olduğunu tesbih ile bir de insanın önemli problemlerinden bir tanesi de haşa Allah'ı düşündüğü zaman kendine benzer bir şekilde düşünüyor. Dolayısıyla kendine benzer bir Allah imajı kafasına canlanması, canlanması söz konusu oluyor. Halbuki Cenabı Hak'la bizim münasebetimiz onun halik bizim mahluk oluşumuzdur. O yaratıcı biz yaratılanız. Her şey öyle. Yani ne görüyorsak hepsi yaratılmış yaratan yarattığına benzer mi? Dolayısıyla kainatsı kainatta ne görüyorsak Cenab-ı Hak'ın bunlarda tecelli, tecelli eden sanatını görüyoruz, onun azametini ve ihtişamını anlıyoruz, ama onun yaratılmışlara da benzemediğini anlamamız gerekiyor. İşte buna da tesbihdir zaten. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede geçen ke şey Cenab-ı Hak hiçbir şeye benzemez diyoruz Hazreti Ebubekir Efendimizin ifadesiyle de ne ki aklınıza geliyorsa Allah o değildir şeklinde ifadesi var. Dolayısıyla insan da sürekli kainata bakıp kendine bakıp haşa Cenab-ı Hakk'ı kendine ve kainata benzetir bir tarzda düşünmemesi gerekiyor. Onun için insan sürekli tesbihe davet ediliyor. Evet. Dolayısıyla ibadet bu manayı da sürekli egzersizlerle insanın aleminde yerleştiriyor. Hem de rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki abd kendi zaafını ve mahlukatın azizini görmekle Kudret-i nazametine karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip, huzuyla rüka gidip, ona iltica ve tevekkül etsin. Evet, Cenab-ı kudreti de kemaldedir. Dolayısıyla insan kendi zayıflığını, kendi gibi mahlukatın da zayıflığı, nâcizliğini gördüğü zaman, ve sonra kainatı evrip çevren o muhteşem kudret insan fark ettiğinde, müthiş bir hayret içerisinde ve hayranlık içerisinde Allahu Ekber deyip, onun huzurunda iki büklüm oluyoruz. Ona iltica ve tevekkül diyoruz. İnsanların da beklenen budur zaten. Evet. Evet. Dolayısıyla bakın kudretinin kemali de kendisine yakışır bir şekilde bilinmek istiyor. Evet. İşte insan da kendi azini ve mahlukatın azini gördüğü zaman kendisine ve mahlukata tecelli eden kudret eserlerine, muhteşem sanat tecellilerine karşı hayret ve Muhabbetle, hayranlıkla ona Allah-u Ekber diyerek iki büklüm oluyor. Ona sığınıyor, ona tevekkül ediyor. Hem rubiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki, Abd kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakru ihtiyacatını sual ve doğal ihsan ile ishar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Evet. Rubiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki, Cenab-ı Hakk'ın Rabli'nin muhteşem hazineleri var. Bunun istediği, gerektirdiği bir şey var. Abd kendi ihtiyacatını, mahlukatın, bütün mahlukatın fakir ihtiyacatını sual ve doğal insanıyla hisar. Şimdi insan çok zaman kendi ihtiyacını fark edemiyor. Çünkü çok zaman istemeden verilir. Fakat insan aklıyla kendi ihtiyaçlarının aslında ne kadar derin olduğunu ve bunların birkaç gün bile hatta bazılarının birkaç dakika bile verilmemesinin hayatla bağdaşmayacağı insan anladığı zaman Kendisine yapılan bunca iyiliğe, bunca bakıma, bunca itinaya e, karşı insanın e, şükran ve minnetle dolması gerekiyor. Yetmez. İnsan öyle külli bir bakış açısına sahip ki kendine değil. Bütün insanları beraber düşünmek durumunda bunların hepsinin ihtiyacını gören rahmete karşı insanın yine şükran ve minnet duyması lazım. Çünkü insan kendi... E, zevkiyle zevklendiği gibi sevdiklerinin hem cinslerinin zevklenmesiyle de zevkleniyor, lezzet duyuyor. Hatta diğer taraftan diğer hayat sahiplerini de insan nazarına getirip külli bir bakış açısıyla bütün zih hayatı mütebecci olan rahmet karşısında insanın evet şükran ve minnetle dolması gerekiyor ve bunu elhamdülillahla ilan etmesi ondan bekleniyor. Demek namazın efal ve akvali bu manaları tazamun ediyor ve bunlar için taraf ilahiden vaz edilmişler. Evet. Demek ki namaz nedir? Namazın her şey bunlarla örülmüş. Bu anlamda. Sözleri, hareketleri, bütün bu manalar içinde bulunduruyor. Ve tam da bu manaların tecellisi için namazı emredilmiş. Yoksa bazılarının zannettiği gibi sadece ya namaz işte insanı kötülüklerden korumak için emredilmiştir. E benim de içim temiz. Namazına ihtiyacım var tarzında bir hiç de makul olmayan ancak bahaneler nevinden bir ifadesi söz konusu oluyor. İşte külli mananın içerisinde bu ne kadar sığ ve yüzeyel olduğu karşımıza çıkıyor. Demek ki namaz bir defa insanın muhteşem seyircilik hususiyetini ön plana çıkarıyor. Ve i̇nsanın bütün kainat namına Cenab-ı muhatabiyetini ortaya koyuyor. Ve bütün kainat namına şükür ve ifade ediyoruz. Benim kalbim temiz dediğim zaman benim şükür ve minnet duygusu yaşamamam mı gerekiyor? Bilakis insan kalbi ne kadar temiz o kadar şükran ve minnet hissini duyar. Ve insan ne kadar akıl ve fikir ve kalp olarak temiz ve şeffaf ve parlaksa her bütün kainatla tecelli eden bu ihtişamlı sanatı bu muhteşem icraatı görüp ona karşı hayret ve muhabbetle dolması gerekiyor ve ona karşı saygı, hürmet içerisinde bulunması gerekiyor. Bunların hiçbirini e, hal ve hareketine göremediğimiz bir insanın kendi kendini temize çıkarır bir tarzında tarzda benim kalbim temizlemesinin ne kadar aslında durumun tam tersi olduğunu gösteren bir durum. Evet. Üçüncü nükle, nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misal-i musaglarıdır. Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı azim şahının bir timsali münevveridir. Namaz dahi bütün ibadatın envanı şamil bir fihriste-i nuraniyedir. Evet. İnsan, nasıl ki insan, şu alemi kebirin bir misali i musagharıdır. Yani Cenab-ı kainat kainatı yaratmış, sonra kainatın küçük bir numunesi gibi adeta insanı yaratmış. İnsan kainatın özü ve özeti. Küçük Ölçekli bir e, numunesi, şimdiki tabirle minyatürü, küçük bir maketi, yani büyük bir saraya girerseniz girişte küçük bir maketi vardır onun. Büyüğünü tamamen göre kafanızı canlandıramıyorsanız, hiç de o küçüğünü de görüp bir parça anlamaya yaklaşırsınız diye. Bu şekilde Cenab-ı Hak da kainatta ne varsa hepsini insanda toplamış. Hatta kainatta olmayan bazı şeyler de insanın kalbinde toplamış. Bir diğer açıdan bakıldığında... Kainatlı tecelliden bütün isimler tek başına insanın kalbinde tecelli edebiliyor. Dolayısıyla e, Cenab-ı Hakk'ın isimlerine, sanatına, e, ayna olmak bakımından kainat bir yana, insan bir yana bir anlamda. insan kainatın küçük bir misali. Bu bir. Ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsal münevveridir. Kur'an malum olduğu üzere, Şimdiye kadar gelmiş olan bütün semavi kitapların içerisindeki ilmi barındırıyor bünyesinde. Dolayısıyla Cenab-ı bütün mesajlarının tamamını bir anlamda içinde ihtiva ediyor Kur'an. Kur'an'ın hepsine insan yine her zaman muhatap olamıyoruz, Fakat her zaman muhtaç bütün Kur'an'a. Onun için Kur'an'ın özü ve özetini Cenab-ı Hak bize ikram etmiş. Fatiha-yı Şerife şeklinde namaz okumamız emrolunan Fatiha. Bütün Kur'an'ın özü ve özeti. Kur'an'ın bize talim etmiş olduğu hakikatlerin bir özetini veriyor. Vazifelerimizin de bir özetini veriyor. Evet. Demek ki Kur'an bütün semayi kitapların özeti, Kur'an'ın özeti de Fatiha-i Şerife. Bu da ikincisi. Bir üçüncüsü, namaz dahi bütün ibadatın envanı şamil bir firiste-i nuraniyedir. Namaz öyle bir ibadet ki ne kadar ibadet türleri varsa adeta hepsinin içinde koleksiyon gibi barındırıyor namaz. Evet. Bütün ibadetin envanı şamil bir firiste-i nuraniyede. Bir firiste gibi. ibadet firistesi. Nurani bir firiste. Ve bir dördüncüsü ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvanı ibadetlerine işaret eden bir haritayı kutsiyedir. Diğer taraftan nice mahlukat var. Her bir değişik şekillerde ibadet ediyor. Aslında bütün mahlukatın bütün ibadetlerinin türlerini de e, içinde barındırıyor kutsi bir harita gibi. Harita nasıl küçük ölçekli olarak büyük bir coğrafyaya işaret eder. Bu anlamda ibadet de, şey işte namaz da bütün ibadet haritalarının içinde barındırıyor bir anlamda. Hepsini özetliyoruz. Dolayısıyla dört şey söylenmiş oldu. İnsan kainatın özü ve özeti. Fatiha, Kur'an'ın ve semavi kitaplarının özü özeti. İbadetler bütün ibadet türlerinin özeti ve bütün mahlukat türlerinin ibadetlerini içinde barındırıyor. Dolayısıyla adeta dört tane özet iç içe girmiş, muhteşem bir e, seremoni oluyor namaz aynı zamanda. Nurani, çok nurani bir ibadet oluyor. Dolayısıyla bu dördünü birden insan düşündüğünde, ibadetin aslında ne kadar mühim olduğunu, insanın yaratılış gayesine ne kadar e, hizmet ettiğini, dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın niçin ibadete bu kadar değer verdiğini herhalde namaza, İnsan çok net bir şekilde anlıyor. Evet. Dokuzun söz devam ediyoruz. Dördüncü, beşinci nükteler var. Fakat onlar bu dersimizin muhtevasına sığmayacağı için önümüzdeki programlarda bunlara devam etmeye çalışacağız inşallah. Cenab-ı namazın manasını idrak edip, gerekli değeri verip, hakkını eda eden kullarından eylesin. Hayretimizi şükranımızı, milletimizi artırsın ve secdemizi gerçek secde yapsın, rükumuzu gerçek rükü yapsın inşallah. Subhaneke aleilmelena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim vahiru davanen hannarabbil alamin el fatiha